size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin onun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şey engellemeye gücü yeter. Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Aslında siz, peygamberin ve müminlerin mağlup olup, ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz, gönüllerinizle süslenip yerleşti de, kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O diye seferinden...